El-amin ve ssalatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet şimdi soru cevap faslına geçiyoruz. Neydi? Geçen haftaki soru nerede kalmış onu bulamıyorum. Burada mı hepsi de? Tamam. Peki. Şimdi şuraya gelen sorular var onları cevaplandırayım. Ee, i̇ntihar hakkında, Kur'an'daki kesin hüküm nedir? İntihar, ecel midir? Şimdi tabi öyle bir soru ki, onu tam bir ders yapmak lazım. Ama intihar, tabi hiç kimsenin kendisini öldür öldürmeye hakkı yoktur. Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği canı sadece Allahü Teala alır. Ayet-i kerimede وَلَا تَقْتُرُوا اَنْفُسَكُمْ buyuruyor. Yani biz, Cenab-ı Hak bize sürekli kendimizi korumamızı emrediyor. Zaten başımıza ne geliyorsa kendimizi gevşek bıraktığımızdan dolayı geliyor. Dolayısıyla bu haramdır. Hadis-i şeriflerde var, işte bir insan ne ile intihar ederse cehennemde sürekli onunla kendisini azap edilir. İşte bir yerden aşağıya kendisini atmışsa yine öyle bir yerden aşağı atar. O şekilde azap edilir diye hadis-i şerifler var. İntihar ecel midir? Eceldir ama nasıl bir ecel? Bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda ecel bahsini okursanız görürsünüz. Allahü Teala insanlara yarattığı zaman ana rahminde bir ecel belirlerler. Yani o vücudun yaşama yani e, hayata karşı dayanıklılık dayanıklılık süresidir. İşte bu tabipler o ecele bakarlar. Yani bu vücut hastalanmasa, herhangi bir kazaya uğramasa kaç yıl yaşar? Bir de Allah Teala eceli müsemma diye bir ecel belirler. O da fiilen kişinin en fazla yaşayacağı süredir. Ama insanlar yaptıkları hatalarla, yanlışlarla bu eceli müsemmayı çekebilirler. Bütün peygamberler de e, ümmetlerine şunu söylemiştir. Yani ittequllah ve ati'un يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُعَخِرْكُمْ ila ecelin مُسَمّٓهِ En Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi eceli müsemmanıza kadar yaşasın. Bundan dolayı o suç işleyenler insan yani her işlediği suç, her yaptığı hata yanlışlarla ecelini kısaltabilir. Burada da kişi kendi ecelini kendi eliyle kısaltır ama yine Cenab-ı Hak tarafından kayda geçmeden ölüm olayı meydana gelmez. Sorum siyasi değil diyor. Bugün bazı kişiler vebal var deyip seçimlerde oy kullanmaktan kaçıyorlar. Oy kullanıp kullanmamakta bir vebal var mıdır? Geçen hafta demiştim ki soru sorarlarsa haftaya diye Erteliyim haftaya sorun diye. <gülüyor> Şimdi haftaya sordular. Geçen hafta soran olmadı bu soru, iyi oldu. Şimdi burada yapılan nedir? Size deniyor ki şu, şu, şu insanlar seçilecek. Bunlardan birisini beğenin. Bu size verilmiş olan bir haktır. Bunu niye kullanmayacaksınız? Neymiş vebali? sen oy atsan atmasan da bunlardan birisi başa geçecek. Sana tercih hakkı vermiştir. Tabii ki bunu kullanacaksın. İslam devletinde gayrimüslimlerin hukuki durumu nedir? Kendi aralarında Tevrat ve İncil'e göre mi e, uygular, uygulanır, uygulama yapılır yoksa Kur'an'a göre mi? Hı? Cevaplanmıştı değil mi geçen hafta? İyi tamam bu zaman bunu niye şey yaptık? Ben de bakıyorum. Bunda bunu da cevaplamıştık. Evet. Şimdi su, şu sorulara bakalım. Altının ve ipeğin bunu Faruk Faruk Eski kılıç, Hollanda'dan gönderiyor. Altının ve ipeğin erkeğe haram olduğunu en azından tahrimen mekruh olduğunu biliyoruz. Peki erkeğe altın ve ipek satışı yapan da aynı haramı işlemiş oluyor mu? İçki satışı yapan gibi. Şimdi altın ve ipek birer maldır. Bunun, alımı, bunun satışını yapmak değil. Yasak olan bir erkeğin bunu giymesidir. Yoksa bu satın, bunun satışmasında bir sakınca yok, satarsınız. Yani şey gibi değil bu, içki gibi falan değil. Faizcilik gibi değil. Onda bir sakınca yok. Haluk Öksüz Samsun'dan, erkeklere satmazsan zaten nasıl ticaret yapacaksın? Şimdi burada <gülüyor> Yusuf Bey olsaydı bu işi bırakması gerekirdi, gidiyor İpek alıp getirip burada satıyor. O da erkek adam yani. Satması yasaksa alması da yasaktır. Evet, senden önce gönderdiğimiz hiçbir Rasul ve Nebi yoktur ki bir şeyi arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığını derhal iptal eder sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir hüküm ve hikmet sahibidir. Hocam bu ayeti nasıl anlamalıyız? Şimdi, Cenab-ı Hak şeytana kıyamete kadar yaşama sözü verdi mi? Verdi. Ondan sonra şeytan da dedi ki, onlar için doğru yolun üstünde oturacağım dedi. Doğru yolda olanların başında peygamberler gelmiyor. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından girecek. Ve Cenabı Hak ona bu müsaadeyi verdi. Peygamberler bundan istisna değil ki. İşte Allah'ın ilk peygamberi Adem Aleyhisselam. Cenabı Hak ona her şeyi de öğretti. İlk önce Adem Aleyhisselam yoldan çıkarmaya çalışmadım. E biraz da başarılı oldu. Dolayısıyla peygamberler de şeytanın şeylerine hedeftir, çalışmalarına hedeftir. İşte burada da allah Teala her peygamberin bu şekilde olduğunu bize bildiriyor. Hac Suresi 52. Ayet وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّنْ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْخَصْ شَيْطَانٍ فِي اُمْنِيَتِهِ yani o şeytan ona mutlaka bir şey atıyor. Atar, vazifesini yapacak. İşte yanlış olan şu, bazıları kendilerini ya da kendi işte adamlarını yüksek göstermek için peygamberlere şeytanı hiç yaklaştırmıyorlar. Tabi kendilerine de asla yaklaşmaz. Şeytan kime yaklaşmaz? Sapıksa ne işi var şu sapığın yanında? Şeytan doğru yolda olanla uğraşır. Gerçekten adamlar yoldan çıkmışlarsa şeytan onlarla niye uğraşsın ki? Şeytan yoldan çıkarmaya çalışır. Çıkmış olan zaten elde bir. İşte doğru yolda olanların başında peygamberler olduğu için onlarla da uğraşır. O zaman hiçbirimiz şeytanın çalışma sahası dışında olamayız eğer doğru iş yapıyorsak, e bakın bir namaz namaz kılmaya kalkın ne oluyor? İçinde bir türlü, bin bir türlü şeyler gelir. Vesveseler gelir. Hayırlı bir işi yapın da seyredin gümbürtüyü. İnsan ve cin şeytanları size engel olmak için her şeyi yaparlar. E kardeşim bu mücadeledir, bunu yaksın tabi. Bu olacak, bundan kurtuluş yok. Bundan kurtuluş yok. İşte bu şartlar altında başarılı olacaksın, bu bir çeşit engebeli koşudur. O engebeleri aşacaksın ve başarılı olacaksın. Metin Koç İstanbul'dan, parfüm sıkarak iş yerine gidiyoruz, abdest aldıktan sonra parfüm sıkmak, sıkmak abdestimize zarar verir mi? Abdesti bozan şeyler, bir kişinin tuvalette yaptığı şeylerdir. Onun dışındakiler değil. Onlar abdesti bozmaz. Faruk Fert Kayseri'den soruyor Araf suresinin 14. ayetinde şeytan Allah'tan insanların diriltileceği güne kadar izin istiyor. Peki şeytan diriltileceğimizi nereden bildi? Lütfen kızmayın, hakkınızı helal edin. Hadi kızalım hep beraber. Kızılacak kız! <gülüyor> ya bu Gerçekten ya kızılır mı? Soru soran insana kızılır mı? E, tabii ki soracaklar. E, bilmiyorsak bakarız haftaya. Olmaz bir ay sonra on, on, on, bir sene sonra öğreniriz, gelir cevabını veririz. Şimdi şeytan meleklerle beraber değil miydi? Bir meleği âlâ var. Orada bütün şeyler kararlaştırılıyor. İşte arş var. Her şeyi biliyor şeytan, bilmediği bir şey yok ki. Yani bunu bilmemesi gariptir, bilmesi değil. Zaten meleklerle beraber her şeyden haberi var. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması var. işte ahiret var, dünya var. Her şeyin yani bilmemesine imkan yok. Tabii ki bilecek. Yüksek, yüksek, yüksel Yıldırım, Norveç'ten soruyor. Siteden peşin alınan bir ev için bir sorun olacak. Bir sorum olacak. Ev peşin alınıyor ama site yönetimi sitede tadilat yapmak için bankadan faizle para çekip borcu aylık ödüyor. Ve her daire sahibi payına düşen borcu faizle ödemek zorunda kalıyor. Kendi payına tahakkuk eden miktarı istese de bir seferde ödeyip faize bulaşmayayım diyemiyor aylık olarak ödemek zorunda kalıyor. Bu durumda daireyi geri mi satmalı? Geri satmaya gerek yok. Bu tip şeylerden kurtulmaya imkan yok. Yani bu siz kendi bir sitenin içerisindesiniz. Bizdeki site yönetimlerinde çoğunluğun kararına göre hareket ediliyor. Arada siz de kendi iradenizde değil burada bir mecburiyet söz konusu. Dolayısıyla bundan bir sorumluluk olmaz. Metin Koç, İstanbul, Bakara'nın ilk iki ayetinde geçirmiş takilerin yol göstericinin açıklaması olarak, takvalı olmak hidayetin kaynağıdır. Yani hidayete ermek için takvalı olmak, fıtrata uygun davranmak gerekir demek sizce doğru mudur? Yani bu doğru, takvalı olmak kendini korumak demektir. Yani şimdi dışarıda rüzgar varsa terli terli dışarı çıkmamaktır takvalı olmak. Takvalı olmak pijamayla bakkala gitmemektir. Çünkü milleti alay alay konusu olursunuz. Yani takvalı olmak bir yerde konuşurken dikkatli olmaktır. Davranışlarda dikkatli olmaktır. Takvalı olmak aynı şekilde günahlardan kendini korumaktır. Emirleri yerine getirmektir. Yani ebedi cehennemden koruyan takva şirkten uzak kalmaktır. Cennete götüren takva, emirleri yapıp yasaklardan kaçınmaktır. Bu korunma tam kelimenin anlamı odur. Murat Ufacık Maravgat'tan soruyor. Peygamberimiz bir hadisinde insanın hata yapmasında en önemli etkenin dünya sevgisi olduğunu belirten bir hadis okumuştum. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetinde tanımlanan suç, dünya hayatıyla tatmin olmak gibi bir kavram. Bu iki ayeti tefsir eder misiniz? Teşekkür ederim. Yunus 7-8 200 210. sayfa İnne lüddiine la yırjûne bizimle karşılaşma'yı ummayanlar, vrazu bil hayati dünya, dünya hayatında na razı olanlar, vatmaen nubihâ ve onunla tatmin olanlar, vüddiinehum anayatine gafilon ve ayetlerimizden gafir olanlar, ulaikem awahumunlar, bunların varacakları yer cehennemdir. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yaptıklarına karşılık. Yani Allah'la karşılaşmayı ummuyorlar. Dünya hayatına razı oluyor, ondan tatmin oluyor ve ayetlerimizden de gafil yaşıyorlar. Demek ki ayetlerden haberleri var, habersiz gibi yaşıyorlar. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. E, tamam bunda bu herhalde kapalı bir şey yok dersin? toplu haldeyken din adına konuşan ve Kur'an'a ters davranışlarda bulunan hocaya muhakkak müdahale edilir mi edilmez mi? E şimdi Cuma namazında Şimdi burada her şeyi yerinde ve zamanında yapmak lazım bazen sizin çok doğru davranışınız yanlış değerlendirilebilir. Yani işte takvanın gereği de bir gereği de budur yani kendinizi de kor koruyacak bir noktada olacaksınız yani bakarsınız, şartlar uygun, durum uygunsa konuşursunuz yoksa daha, daha sonra konuşursunuz. Yani şartlar uygun değilse konuşup da kendinizi gaiye etmenize gerek yok. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ı düşünün. Kardeşleri yanına geldi. Babasının kendi hasretiyle yanıp tutuştuğunu da biliyordu. Bize kalsa hemen ilk defa da babamızı sorardık ne yapıyor, ona bir hediye gönderdik bir şey ama yapmadı bunu. İkincisini de yapmadı ama üçünüsünde yaptı. Yani çünkü şartların olgunlaşmasını bekledi. Yusuf Aleyhisselam bu açıdan bizim her bakımdan çok büyük bir örnektir. Yusuf Aleyhisselamın tebil ahadis diye Kur'an'da an, Kur geçen şey olayları yorumlamadır. Yani olayların gidişatına göre bir yorumlama yapıyor ve tam kıvamına geldiği zaman konuşuyor biz onu hemen rüya yorumu diye hafife alıyoruz. Değil o. O olayları yorumlamadır. Yani hayatı yorumlamadır. Bugün toplum mühendisliği falan diyorlar. İşte o Hüsvü Aleyhisselam'la ilgili ayetleri dikkatle incelersek olayların yorumlanması vardır. Ve bunu da sarayda öğrenmiştir. Peygamberimizin amcası Ebu Talip yeğeninin doğru söylediğini bildiği halde Peygamberimiz ona amca ölmeden önce kelime-i şehadet getir ki, öbür dünyada sana yardım ederim deyince niye etmemiş? Peygamber Efendimiz öbür dünyada kimseye yardım edemez. Bir kere burada bir hata var. Ama Peygamber Efendimiz amcası gibi herkesi de doğru yola çağırmış. Amcası yola gelmiş mi gelmemiş mi onu Allah bilir biz bilemiyoruz. Ama genel kanaat gelmediği şeklindedir. Belki de yola gelmiştir bilmiyoruz. Fakat şu var yani, hiç kimse, kimseyi yola getiremez. Bundan önceki derste de olduğu gibi insanlar e, orada anlatmaya gayret ettik, iman kalb ile tasdiktir. İman akla bırakılmış olsa herkes mümin olur. Çünkü herkes doğruyu bilir. Ama kalple tasdik, çünkü kalple tasdik ettiğiniz zaman sizin için bir hayat biçimi haline getiriyorsunuz. Bir sürü menfaatlerinize gölge düşürüyorsunuz ve kendiniz için yeni bir yaşama şey belirliyorsunuz ve ben böyle yaşayacağım diyorsunuz. Onun için öyle doğruları bilmekle doğruları yapmak aynı şey değildir. Arada çok büyük fark vardır. Zaten cehenneme giden herkes aslında imana gelmiş olan insanlardır. Yani imana gelmeden cehenneme giden hiç kimse yok. Çünkü Cenab-ı Hak kelimede diyor ki يَوْمَ تَبْيَضُّ ve وَتَسْفَدُّ وُجُوهُ O Ali İmran 106 mıydı? O gün bazı yüzler kararacak ve bazı yüzler ak olacaktır. 106, Ali İmran 106 فَمَّلَّذ۪ينَ اَسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri karararlara şöyle denecektir. Yüzleri karararlar, cehennemlikler işte. اَكَفَرْتُمْ بَعْد۪ي imanikum İmana geldikten sonra kafir mi oldu? Yani çünkü bunların hepsi doğruyi iyice anladı ve kavradılar. Öyle olması gerektiğine de karar verdiler. Şimdi siz düşünün. Mesela sigara tiryakisi sigarayı bırakmaya karar verir. Ama arkasından o direnci gösteremediği için tekrar içerir. Karar vermek yetmiyor çünkü. Ona göre davranmak gerekiyor. Davranmaya sıra geldiğiniz zaman gevşetiyor. Ondan dolayı, اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنْ وَعَمْلُوا o davranmayı, iyi, iyi davranmaya tahammülü olmadığı zaman bu defa tekrar eski kulvarına dönüyor. Yoksa Cenab-ı Hak hiç kimseye bilmeden ceza verecek değildir. Kur'an üzerinde tarihsezcilik yapmak doğru mudur? Yani bir mesele üzerinde o günün şartlarına o uygundu, bugün maslahata aykırı demek ne, ne, ne kadar doğrudur? Şimdi o günün şartlarına, o uygun bugün masrata aykırıdır demek Allah'ın kitabını kendi keyfine uydurmaktır. Başka hiçbir şey değildir. Yani insanlar Allah'ın dini karşısında iki türlü, bazıları kendisi dine uyar, bazısı dini kendine uydurur. O zaman öyleymiş demek ki dini kendine uydurmaktır. Bunu Cenab-ı asla kabul etmez. Şimdi bu tarihselcilik konusu bazıları zannediyor ki bugünün konusudur. Şimdi şeyler, batılılar Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı demezler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah'ın peygamberi demezler. E Kur'an Allah'ın kitabı değilse kimin kitabı? Muhammed'in kitabı derler ona. O yazmış. O yazmışsa nereden yazmış? İşte Mekke'nin, Medine'nin kültüründen, birazcık oradaki Yahudilerden, biraz Hristiyanlardan almış bir kitap oluşturmuş. Çünkü bugün kendileri gibi düşünüyorlar. Biz ne yapacağız? İşte gideceğiz, şuradan şunu öğreneceğiz, buradan bunu öğreneceğiz. Allah'tan vahiy olmayınca. E peki o zaman bu kitap ne olur? O günün kültürüdür, o günün anlayışıdır. Günümüz için ne ifade eder? Günümüz için olabilir o yararlanabileceğin bazı prensipler olabilir. İşte diyelim Eflatun'un kitaplarından da yararlanabilirsin, diğerlerinden de yararlanabilirsin. Ama o günün şartlarına göre söylenmiştir. Öyle her şeyi bugüne getiremez. Tarihselcilik bu. Batıllar böyle. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi, Kur'an Allah'ın kitabı demedikleri için böyle diyor. Şimdi, birisi çıktı o batıda yetişmiş, aynı inanca sahip olan fazıl Rahman adında birisi çıktı Batılılardan farklı olarak şunu söyledi Muhammed Allah'ın peygamberi, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Bunu söyleyince, bizim buradaki birçok kimse buna sarıldı. Halbuki daha önce bunlar söyleniyordu ama Kur'an Allah'ın kitabı Muhammed Allah'ın peygamberi denmiyordu. Onun söylediği sadece o. Ondan sonra diyor ki, işte Kur'an tarihin belli bir döneminde, belli bir coğrafyada geçerli olmak üzere indirilmiş kitaptır. Olduğu gibi zamanımıza gelmez, bazı prensipler alınabilir. Prensipleri alınır, kendisi değil diyor. E prensipler de tabi herkes kendi keyfine göre anlatacak. O zaman Kur'an-ı Kerim bir anlamı yok. Bakıyorsunuz ki diyor ki birçokları efendim öyle Fatiha'dan gir, Nas'tan çık hiçbir problemi çözemezsin diyor. Peki sünnet sünnet de öyle. O zaman din diye bir şey kaldı mı? Sünnette tarihsel o da sahip. Ama bu tarihselcilik maalesef bizim birçok ulemada da var. Yani eskileri kastediyor. Şimdi ona girersek çok uzun, onu zaten sık sık burada anlatıyoruz. Ama mesela onlardan bir tanesi deminki dersimizde söz konusu olan işte savaş esirlerinin karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılması. Hanefiler bunu kabul etmezler. اِمَّا مَنَّمْ ve وَاِمَّا فِدَٰى اَنْ ayet-i kerimesini kabul etmezler. Bu, bu ayet nesk edilmiştir. o zamanla ilgiliydi. Şimdi ya öldürülür ya da köle edilir derler. Mesela Ömer Nasuh'u bilmenin Büyük İslam ilmi açın Kur'an-ı Kerim'de zekat 8 sınıfa verildiği halde orada 7 sınıf diye yazar. Üstad fıkıya kamusunu açın orada şunu söyler, bu ayet ya mensuhtur ya da o zamanın şartlarına, şartlarına göre indirilmiştir. Yani tarihseldir. Dolayısıyla bu tür şeyler her zaman olmuştur ve olacaktır. Biz Cenab-ı Hakk'a bu, bu kitaplardan hesap vermeyeceğiz. Allah'ın kitabından hesap vereceğiz. Hesabı Allah'a vereceğimiz için davranışlarımız da ona göre olmalıdır. Bunları okuduk mu? Yok. Üç gün veya daha fazla bir şey yemeden oruç tutmak var mıdır? Yani bu eğer bir doktor söylemişse yaparsınız yoksa kendinize zulmetmiş olursunuz. Ya da yiyecek bulamadıysanız su içersiniz, su da bulamadıysanız artık Allah yardımcınız olsun. Dilenmeye çıkarsınız birisi bir şey verir. Böyle şey olur mu? Orucun şeyi belli. allah Teala gayet güzel bir şekilde açıklamış. Tan yerin ağırmasından güneş batmasına kadar. Artık ondan sonra aç duruyorsan sen kendine zulmediyorsun. Geçmişte de günümüzde de bazı gruplar hayvan ne bu sembolleri sembolleriyle simgelenir. Mesela kara kartallar denir. Beşiktaş Beşiktaş anlaşılır. Acaba hüt hüt kuşu da bir ordunun grubunun bırak Allah'ın seversin böyle saçma sapan şeyleri sormayın ya. Az önce kızmayacağım dedim ama birisi çıkmış, yani birisi çıkmış tefsir yazmış, ya tefsir yani eline kalem alan herkes kendini alim zannediyor. Yok efendim kuş bilmem neyin simgesiymiş? Efendim şu filan simgesiymiş böyle saçmalık olur mu? Yok karınca bilmem neyin simgesiymiş? Bunlar tamamen saçma sapan şeyler saçma tevil götürmez bunlarla hiç konuşmaya değmez. Cenab-ı Hak gerçekleşecek olayı bir kitapta yazmadan önce Allah'ın bilgisinde bu olayın gerçekleşeceği bilgisi var mıdır? Biz Allah'ın bilgisinden mi sorumluyuz, bildirdiğinden mi? Allah'ın bilgisi denizler mürekkep olsa bir o kadar da olsa bitmez. Ama Allah ve يُحَيْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ilmihi وِمَا شَاءٍ Allah'ın belirlediği kadarını biliriz, o da Allah'ın kitabında olandır. Ve Cenab-ı Hak tabirata kumaleyle kebih ilmiyol'' Bilmediğin şeyin arkasına düşme. Biz Allah'ın bilgisinden sorumlu değiliz ki, biz bildirdiğinden sorumluyuz. Adem aleyhisselam yaratıldığında yetişkin olarak mı yaratıldı ve dünya üzerinde mi yaşadı? yetişkili olarak yaratıldı ve dünya üzerinde yaşadı. Bu dünyada yaratıldı. Bu dünyadan hiçbir yere gitmedi. O girdiği bahçede bu dünyada bir bahçeydi. Bu dünyada yaşadı. Bu dünyada fiha tahyaun ve fiha temutun ve Burada yaşayacaksınız, burada öleceksiniz ve yeniden dirilişiniz de bu dünyadan olacaktır diyor Cenabı Hak. Adem Aleyhisselam ve bizimle alakalı olarak Tabii ki yaratıldığı zaman bir küçük bir çocuk gibi yaratılmadı, yani öyle annesinden süt emecek falan değil. Onun yaratıldığı zaman tam bir insan وَاِذَا سَبْوَيْتُهُ وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُّٰح۪ي فَقَعُوْ لَهُ سَاجِدٍ diyor. Onu organların tamamlarda ruhumu üflersem ona secdeye kapanın diyor. Çünkü artık tam bir insan olarak çıkıyor. Bizim ahirette yeniden yaratılışımız da öyle olacak. Yoksa yeniden yaratılışta küçük bir bebek gibi yaratılıp öyle büyüyecek falan değiliz. Yeniden yaratılmıştırmız öyle olacak. Bitti mi acaba? Bitti değil mi? O şey vardı bu sizin verdiğiniz ama onun sorusunu yanlış hatırlarsam söyleyin. Ha. Geçen hafta işte birisi bir, bir hadisten bahsediyorlardı. O soru olarak yok burada. Şimdi Enes Hoca da, Haşim de o hadisleri getirdi bana ama Yani o oradaki o hadis sahih değil. Yani masanın üzerinde var mı? Şu hadisi mi başlık alır? Ha, ''Şu hadisin sahihliğini bilmek isterdim. Çocuk doğurmayan, kısır bir kadına talip olan bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Resulullah ben güzel, asil fakat çocuk doğurmayan bir kadına talip oldum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adamı bu işten ederek şöyle buyurur ''Sevimli ve çocuk doğuran bir kadınla evleniniz.'' O senin bulduğun şeyde o hadis sahih değil. Var, zay seyidi. Zayı, he? Ben baktım, ben oradayım. Başım bideka. Rasulullah, haja Evet, yani bu sahih değil yani. Evet. Şimdi bu daha önce evlenmiş bir kadın olur yoksa bir bakire bir kadınla nasıl olur? Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki fengkühu mata belekum minen nisa, hoşunuza giden kadınlarla evlenin diyor. Allah Teala'nın söylediği diyor. Peygamber Efendimizin söylediği de. Yani evet doğurgan ve sevdiğiniz kadınla evlenin diyor. Ha, tabi doğurganlığını eğer daha önce duysa bilebilirsiniz, baykileysin nereden bileceksiniz? O sahih i kelime de fenkühu ma ta belekum minen nisa hoşunuza giden kadınlarla evlenin. Efendim? Onu sen okursun. <gülüyor> evet. Caa e rajulun nabi sallallahu aleyhi ve sellem fekale inni asabtu imra'eten zata ve cemal. Bir adam peygamberimize gelmiş demiş ki böyle asil ve güzel bir kadınla rastladım. Ama doğurgan değil. Onunla evlenebilir miyim? Peygamberimiz hayır demiş. Tekrar gelmiş. Yapma demiş. Üçüncüsünde gelmiş demiş ki işte sevimli ve doğurganla evlenin. Ben ahirette sizinle eee şey yapacağım, sizin çokluğunuzla övünürüm demiş. Şimdi burada ''Sükite anhu'' deniyor. Yani bu hadisin sahih mi değil mi konusunda herhangi bir şey konuşulmamış, söylenmemiş. Ee, evet. Evet. Peki böylece bu dersimizi de bitirmiş olduk.